Taşın altına elini sokanlar, taşın altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kardeşimle hasbihal, Bizleri İslam'la şereflendirdikten sonra, dini için çalışmaya muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Allah'ı, kulluğu, müminlere kardeşliği, davaya hizmeti en güzel şekilde bizlere öğreten Allah Resulüne salat ve selam olsun. Sorumluluk sahibi kardeşim, sen de biliyorsun ki zor bir zamanda yaşıyoruz. Öyle bir zaman ki sık sık hüznüm ve sıkıntımı Allah'a şikayet ediyorum demekten kendimizi alamıyoruz. İstirca İnna lillahi ve inna ilahi raciun Musibet anı için vaaz edilmişken biz bir dedinmiş gece gündüz tekrarlıyoruz. Şirkin yaygınlığı kelimelerle ifade edilemez. O ancak Allah'ın Subhanehu ve Taala'nın ayetlerinde betimlediği lafızlarla izah edilebilir. Koyu bir karanlık, karanlıklar karanlık üstüne. Hiçbir şey görünmüyor. Rüzgarın savurup havada parçaladığı insanlar, çığlıklar, göğüs darlığı, razı edilesi birçok efendi arasında bitmiş, tükenmiş insanlar. Kendi için yaşayan yığınlar, hiçbir değere ve ideale sahip olmayan hayvan misali bilakis daha aşağı açandılar. Hayatı yatak, hela ve sofra arasında geçen yığınlar, evasını ilah edinmiş ve sapkınlığından haberi olmayan ve önüne konan komik neşriyatla mutlu olduğunu zanneden maskeliler ve umut. Bütün bu çirkefin ve kirin arasında pak bir ışık, Selim fıtratların kendiyle hayat bulduğu tevhidi mücadele. Zifiri karanlıkta şaşkın ve yolunu kaybetmiş insanlara Umut ve sevinç kaynağı olan kandil misali İşte sen busun Kendi kıymetini bilmesen de Senin değerinin farkında olup Bu umudu ve ışığı söndürmek isteyen insi ve cinsi şeytanlar Cirit atıyor etrafında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Şeytan insana ait tüm yollara oturur Önce İslam yoluna oturdu ve insana Müslüman olup atalarının dinini mi terk ediyorsun dedi. İnsan ona isyan edip Müslüman oldu. Sonra hicret yoluna oturdu. Sen yurdunu bırakıp hicret mi ediyorsun? Hicret edenin misali bağlanmış ve bağından kopmayan at gibidir. İnsan ona isyan edip hicret edip gitti. Sonra cihat yoluna oturdu. Sen savaşıp ölüp gideceksin hanımını başkası nikahlayacak, malın taksim edilecek. Ahmet Nesai İbni Hibban'dan Kulun hayra doğru adım attığı her yerde, şeytan bıkmadan, usanmadan her fırsatı değerlendiriyor. İslam oldu diye hicrette, hicreti başardı diye cihat yolunda ona sokuluyor. Kendi haline terk etmiyor. İşte senin durumun budur. İslam olduğunda yoluna oturdu. Sen Rabbinin hidayetiyle O'na isyan ettin ve İslam'la şereflendin. Sonra hicret ve cihat ve bunun teminatı olan cemaat ve hareket. Sen bu merhalede de O'nu alt edip Rabbinin yardım ve muvaffak kılmasıyla bir adım daha attın. Sonra sorun olmak değil, çözüm olmaya, dert olmak değil, derman olmaya aday oldun. Kendinden korkulan değil, emir sahiplerine güven veren bir şerefi tercih ettin. Nefsim yok, malım yok, ailem yok. Tek gerçek Allah için yapılan çalışma ve benden isteneni yerine getirmek dedin. Sen zor zamanda geldin, zora talip oldun ve zora Bismillah dedin. Sence şeytan seni bırakır mı? Henüz hayrın başındayken, ''Her yola oturup seni alıkoyan ve asla ayrılmayan bir düşman, sen hayrın ve şerefin içinde ve merkezindeyken seni sana terk eder mi?'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Kim kardeşinin yardımında olursa, Allah da onun yardımındadır. Kim kardeşinin herhangi bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir.'' Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örter. Taberani Bu hadisi seninle beraber düşünelim. Kardeşine yardım eden veya onun herhangi bir sıkıntısını gideren ve ayıbını örten insanlar. Allah Sübhanehu ve Teala bu amellerinin karşılığında onları yardımı, sıkıntılarını gidermesi ve ayıplarını örtmesiyle mükafatlandırıyor. Bu, bir Müslümana yapılan hasenenin karşılığıdır. Şimdi cemaat yapısını ve İslami hareketi düşünelim. Onlarca, yüzlerce, binlerce insan. Ve sen bunlara yardım ediyor, sıkıntılarını gideriyor, hatalarında nasihat etmek suretiyle ayıplarını örtüyorsun. Diri olan bir kalbi bundan daha güzel ne motive edebilir? Ve şeytan. İblis ve onun insi ve cinni aveneleri seni bu büyük lütufla baş başa bırakırlar mı? İster bir Müslümandan, ister on, ister bin kişiden sorumlu ol. Adın emir, abi, hoca, sorumlu veya yönetici olsun. Çok büyük bir hayır içerisindesin. Ve seni helak etmeye yeminli düşmanlar var. Senden öncekileri de helak etmeye yeminliydi. Sonuç mu dersin? Allah Resulünden dinleyelim. Allah der ki, ey Adem, ateş topluluğunu çıkar. Adem, ateş topluluğu nedir diye sorunca, her bin kişiden 999'u, Buhari ve Müslim'den. İşte şeytanın yemininin sonucu budur. Bin insandan bir kişi kurtulacak. Kur'an'ın her mücadele sonunda çoğunda çoğunluğu dalalete, azınlığı hidayete nispet etmesi bundandır. Hayrın merkezinde olarak en çok dikkatli olması gereken sensin. Üzülerek belirtmeliyim ki, yoğunluk ve yorgunluk illetini bahane ederek, bu konuda en gevşek olanlar da bizleriz. İşte bu yazı, bizim halimizin muhasebesi, has bir halimizdir. Bir hatırlatma, düşünme için bir durak, muhasebe saati diyelim. Konular yakıcıdır. Ancak dikkat edilmediği takdirde, bize dokunacak ateşin yakıcılığı yanında, Hiçtir. Konusu kadın, erkek büyük fark etmez. Müslümanların işlerinde sorumluluk almış herkestir. Sorumluluk alanı hiç önemli değildir. Çay dağıtıp temizlik yapan da, ders verip hocalık yapan da, sosyal faaliyetler tertip edip yapılara emirlik yapan da, çaba bizden başarı Allah'tandır. Emirlik beklentisi insanı helak eder.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdurrahman bin Semure, emrili isteme. Şayet istediğin halde sana emirlik verilirse ona havale olursun. İstemediğin halde verilirse onun için yardım olunursun. Muhtefekun aleyhten. Allah Resulü sahabesini uyarıyor. Sakın emir olmayı talep etme. Allah seni onunla imtihan eder ve baş başa bırakır. Sana yardım etmez. Onu madem istedin, hakkını ver öyleyse. Sen onu istemediğin halde, Allah seni layık görüp verirse, sana yardım eder. Düşün ki kardeşim, bizler Allah'ın yardımı olmadan, hiçbir hareketin olmayacağına inanmış ve bunu vir dedinmiş bir ümmetiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir noktada Allah Sübhanehu ve Teala bizi aciz, nankör, zalim ve unutkan nefsimize terk ediyor. Ne halin varsa gör diyor. Emirli istemenin bundan başka cezası olmasa, kişiye hüsran olarak yeter. Emirlik isteme meselesi, nefsin en tehlikeli hallerindendir. Çünkü yeme içme gibi şeyler, insanın bedeni ihtiyacı olduğu gibi kabul edilme itibar görme de, Ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlardandır. Yöneticilik insana statü kazandırıp sözünü dinlenir kıldığı için insan nefsi ona meyyaldir. Tabi bu işin dünyevi boyutudur. Uhrevi boyutu içinde aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Buhari'den Sizler bu emirli istiyorsunuz ancak o kıyamet günü pişmanlık olacaktır. Bu talep insanı Allah'a kul yapan tevazu ve Rabbine karşı zillet duygusundan ziyade, yeryüzünde üstünlük taslama ve kibir duygusunun insanda olduğunu gösterir. Emirli isteyen kendini ona layık görür. Akranlarından daha üstün olduğunu zimnen kabul etmiştir. Bu duygular rahmani olmadığı gibi insanı helaka götüren, kalbi öldüren duyguların temelidir. İçimizden bu hastalığa müptela olanlarımız tedavi için acele etmelidir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi kıyamet günü dönüşü olmayan pişmanlığı yaşamadan Allah'a yönelip ehliyet sahibi insanlardan yardım almalıdır.